Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Nazardan korunmak için maşallah demek yeterli olur mu? Değerli kardeşlerim, nazar devmesinin, nazar isabetinin olabileceği hadislerle ifade edilmektedir. İnsanlar isteyerek ya da istemeden nazarı ile birbirlerine zarar verebilir. Yani nazarın bir etkisinin olduğu bir gerçektir. Bu hususta yaşanmış birçok hikaye insanlar arasında anlatılır. Bir şey ya da bir çocuğu gördüğümüzde ve beğendiğimizde ya da gözümüzün başkasına zarar vermesinden korktuğumuzda ona şöyle demeliyiz. Ki Allah. Allah onu sana mübarek etsin. Ya da maşallah, barek Allah diyebiliriz. Yahut da maşallah, La havle ve la kuvvete illa billah. Yani maşallah Allah ne güzel yapmış. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Diyerek böyle bir önlem alabiliriz. Bunun dışında kendimiz de nazar isabetinden ve bununla birlikte başka tehlikelerden de korunmak için şu duayı da edebiliriz. Peygamberimizden bize nakledilmiştir. Euz bi kelimatillah hittamati min şerri ma halak. Bu da faydalı olabilecek bir duadır. Her Müslüman evinden çıkarken mutlaka ayetel kürsi felak ve nas surelerini ve biraz önceki okuduğum duayı okuyup Öyle çıkmalıdır. Bu dualar, bu ayetler ve dualar bizim için manevi bir kalkan olacaktır Allah'ın izniyle. Tabii ki şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Rabbimiz dilemedikçe hiçbir kimsenin bize zarar vermesi ve bizim de hiçbir kimseye zarar verebilmemiz mümkün değildir.